İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın güzel merhabalar Günaydın efendim merhabalar Merhaba Günaydın. Her yer merhaba Evet, e, tam bir oksimoron yaşıyorum aslında şu anda. Yani pencereden bakıyorum, her taraf bembeyaz böyle ama nedense hiç olmadığım kadar karanlığın içinde hissediyorum. E, bilmiyorum, Ali Bilge'yi dinledim, ondan mı acaba? Ondandır. Peki. <gülüyor> Şimdi evet, e, lafı uzatmadan hemen geçtiğimiz hafta sanal alemde portre karikatürü en fazla çizilen ve en çok paylaşılan ee, ünlü Türk büyüğü kimdi derseniz, sanırım sorunun yanıtını herkes biliyordur. Ee, diliyle gündeme gelen Sezen Aksu, sevgili Sezen Aksu. Sanal ortamda, hepsi de birbirinden güzel, hoş portreleri e, sergilendi geçen hafta e, Sezen'in. Fakat e, takdir edersiniz ki e, radyoda portre anlatmak kadar zor bir şey olamaz. E, zor demeyeceğim e, hatta imkansız bile diyebilirim bunu. Bir iki kere anlatmaya teşebbüs ettim. E, pek de başarılı olduğum e, söylenemez. E, ben yine e, çizerlere haksızlık etmemek için e, Kemal G Gökhan Gürses'in e, karga, e, karga kafası sayfasından paylaştığı karikatürü anlatmaya çalışayım. E, çünkü e, Kemal e, Gökhan e, Sezen Aksu'nun portresini çizdi ama şu farkla, onunkisi antropomorfik bir e, karikatür olmuş. Yani e, hayvan-insan karışımı, e, karikatürde Sezen Aksu'nun portresi minik bir serçenin gövdesine oturmuş. E, bu da gayet doğal, zira e, Sezen Aksu'nun lakabı zaten minik serçe. Değil mi? Evet. E, fakat bu çizimin hemen sol üst tarafına e, çizer Kemal e, Gökhan. Sezen Aksu'ya atfen dört sözcük eklemiş kalemiyle. Şöyle demiş, her kuşun eti yenmez. Buyurun. Şimdi Kemal Gökhan'ın Gökhan bu çizimi hafta ortasında yer almıştı. E, dikkatinizi çekerim Instagram sayfasında. Yani henüz dil mevzu, dil kopartılma mevzu falan açılmamış. Sezen'in de o açık mektubu yayınlanmamıştı. Bir kere daha karikatür sanatçılarının ne kadar ileri görüşlü ve vizyon sahibi olduklarının kanıtı bir çizim bu. Ee, şu ana kadar elden fazla dile çevrilmiş Zeden'in e, avcı şiiri değil mi? E, of, of, bu, bu 55. Hem de kuş mi? dili de var. Son <gülüyor> yani yani demek ki herkes. Kemal Gökhan düşünüyor. Gürses o kadar ileri görüşlü yani. <gülüyor> evet. Kuş dili ve... bile çevrildi. Çok güzel. Ya. Her kuşun eti yenmez. Evet. Şimdi e, Serkan Altuniğne'nin Dövçe Velle Türkçe web sitesinde yayınlanan karikatürü ise bir başka e, yine çok önemli duruma parmak basıyor. E, karikatürde bir kentin e, caddesinde yan yana yürümekte olan e, bir kadınla erkek görmekteyiz. E, kadın yüzündeki biraz da kızgın ifadeyle erkeğe soruyor. Müziği bırakmışsın diye duydum. Neden? Şimdi Erkin'in yanıtı aslında e, o kadar çok şey birden anlatıyor ki e, müziği neden bıraktığı sorusunu e, şöyle kısa bir cümleyle yanıtlıyor aslında gerçi adam. Ya durduk yere başın belaya girmesin dedim şimdi. <gülüyor> yani kişinin durduk yere başının belaya girmesi. Yani ne me lazım? Merdiven altından geçmeyeyim ya da e, sakatlanma riski olan bir spor e, yapmayayım ya. Survivor'a yarışmacı olarak katılmayayım. E, yazı yazmayayım. Karikatür çizmeyeyim. Televizyonda sunuculuk falan yorumcu olmak. Kime? Yani neden fikrimi, düşüncemi söyleyeyim? Demek ki şimdi müzik yapmak da insanın başını e, belaya sokabiliyormuş. İyi Dözgür'ün de aynı konulu bir karikatürü vardı. Kafam şişti diyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müzisyen. Evet. Yani e, tabii bunlar e, pek çok kişinin duygularını dışa vuran e, ilginç karikatürler. E, ben bu duyguları aslında haftanın karikatürü olarak haddim olmayanaktan bir namzet olarak göstermek istedim. Neyse. Şimdi e, sıradaki karikatür. Patrick Blower imzalı hafta içinde İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinde yayınlandı. E, karikatür bildiğimiz bir Luna Park'ın yani eğlence parkının en fazla rağbet gören e, köşelerinden birini e, gösteriyor. Çarpışan arabalar köşesi bu bölümü. E, Luna Park'ın adı da Western Funfair yani Türkçesiyle Batı Luna Park'ı. E, çarpışan otoların e, pistinde dört tane küçük çarpışan e, araba görüyoruz. Dördü birbirlerine burunlarından çarpmış, böyle dörtlü bir çarpışma olmuş. Arabaları kullananların ise yüz ifadeleri gayet mutlu tıpkı onun aparttaki çocuklar gibi keyifleri yerinde. Arkadan gördüğümüz o elektrikli aracın, birinci elektrikli aracın direksiyonunda Olaf Scholz var. Profilden görüyoruz onu. Almanya'nın çiçeği burnunda başbakanı kendisi. Ve diğerlerine çarparken de yüzünde hınzırca bir ifade verilmiş. Her nedense. Onun sağında pür neşeyle ve hatta kahkahalar atarak arabasını süren e, o da Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Macron'un var gücüyle çarptı yani direkt kafadan çarptığı araba ise e, onun e, direksiyonunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson oturuyor. Fakat e, Johnson'un bu çarpışmadan rahatsız olduğu pek e, söylenemez bir e, burnu biraz kızarmış. Herhalde hala yılbaşı kutlaması yapıyor olmalı ki elinde de kapağı açık bir şişe var. içki şişesi, şarap şişesi muhtemelen. Yani keyifli. Ve bu grubun içinde tek eğlenmeyen, gülümsemeyen ciddi şahsiyet diyeceğim. olsun tam karşısında, Johnson ile Macron aralarında, arabasını da hızla çarptırmış o da, çarptırmış. Kara güneş gözlükleriyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Hatta Biden biraz da kızmış gibi görünüyor. Öncünü sanki bu Avrupalı üç liderden almaya çalışıyormuş gibi. Peki bu karikatürde bir beşinci oyuncu daha var. Ve tuhaftır. Bu beşinci oyuncunun varlığından kimse haberdar değilmiş gibi görünüyor. Bir tek o kontrol odasındaki görevli değil mi? Evet endişelenme. Ee, Runa sanki... yani Park'taki bu aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görevli de bu 5. oyuncunun farklı bir araçla diyeceğim oyun pistine dalmış olduğunu görmüş anlamış fark etmiş bu tarihi anı da telefonuyla kaydetmeye çalışıyor evet, tarihi evet. an diyorum zira oyun da pistine dalan 5. Oy oyuncu e belden üzeri tamamen e çıplak e bildiğimiz o görüntüsüyle Rusya devlet başkanı Putin üzerinde durduğu araç ise kocaman çarpışan bir tank. tank. Çarpışan mı çarpan mı bilmiyorum. <gülüyor> çarpan <tam. gülüyor> tank. Yani bu kaç tonluk işte e, tank. E, çarpışan otomobillerin pistinde yol zaten geçtiği zemini de e, darmadağın etmiş. O da görülüyor. E, çok güzel bir karikatür bu. E, ayrıntılar. Bol ayrıntı var. E, ve birazdan da birbirlerine çarpışarak eğlenmekte olan diğer dört arabanın da sanki üzerlerinden geçecek gibi. Yani ben bundan sonraki manzarayı düşünemiyorum. Hayal gücümü sınırlarını aşıyor. Evet, böyle yani biz de çeşitli Batı medyasından aktarmaya çalıştığımız önemli bir habere sadece bir cümleyle değinebilmiştik ama yani Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki büyük alçılık personelini terk etmeleri bulunmuş Çok ciddi bir savaş ihtimali var, tehlikesi var. Ukrayna'daki Şimdi... büyük personelin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istemiş. Zorunlu olmayan büyük personeline de Kiev'de ülkeyi terk etmeleri için izin verilmiş. Ömer Hocam ben 10 e, yıllardır karikatür işleriyle e, uğraşıyorum. Karikatür işse şayet işte. Özellikle siyasi ve editoryal karikatürler çok ilgimi çeker. E, kime olaylar, insan kaynaklı felaketler özellikle, savaşlar yıllar sonra nasıl da yeniden tekrarlanıyor, insanlık hiç mi ders almıyor diye e, inanın kendime e, sorduğum çok oluyor. Yani böyle tarih kitaplarını, tarih romanları, biyografileri falan da okumaya gerek yok. Karikatürlere bakılsın. E, inanın yeter. E, 2015 yılında bakın 6 yıl önce e, şey, e, kültür bilincini geliştirmeye baktı e, davet eden bir seminer hazırlamıştım. E, karikatürlerle 100. yılında 1. Dünya Savaşı e, adını taşıyordu e, bu seminer. Ve seminerin hemen ardından da... E, akademisyen, tarihçi Ahmet Kuyaş ve Turgut ile birlikte bir panel düzenlemiştik. Bunu neden anlatıyorum? Yani merak edenler YouTube'a girip bakabilirler. Karikatürlerle Birinci Dünya Savaşı, savaşı başlıklı o iki saate aşan bu panelde gösterdiğimiz ve özellikle Cihan Savaşı öncesinde çizilmiş olan, karikatürler. bir böyle bir zamanda yolculuk duygusu yaratıyor. Yani aynı şeyi, benzer şeyleri yaşıyoruz gibi. İkinci Dünya Savaşı öncesi karikatürleri de bunu söyleyebilirim. Evet, Neyse. Evet. Çok, çok çok yerinde bir şey bu yani. Gerçekten. Evet. Maalesef. Yani Maalesef. Çok korkunç detaylar var. Yani Ukrayna'ya mühimmat ve bir askeri birlik tedariki işte bu çarpışan arabalarda gördüğümüz dört kişinin devlet başkanının üçünde var mesela Amerika Birleşik Devletleri Britanya ve Fransa'dan da şey geliyor mühimmat yardımının ilk sevkiyatı dün Kiev'e ulaştı diye bir haber var bertici bir yani Birleşik Krallık fazladan asker göndereceğini duyurmuş birçok evet. NATO de askeri mühimmat ya da askeri birlik gönderiyor böyle bir gidişat var yani. Yine, yine o 3'lününsa e, <gülüyor> Donetsk ve Luhansk bölgelerine yani Rusların evet. çoğunlukla olarak yaşadığı bölgeye e, askeri mühimmat yığdığı e, yer adlı Hem de roketlerle filan da. Evet. Oho. Belarus'a yine öyle. Yani o Luna Park'ta eğlenen o üç liderin e, aslında e, tek tasaları şu anda yani şeyi Olaf eee şosu e, dışında tutuyorum. Kendi iç e, politik gelecekleri, siyasi gelecekleri. Evet. E, peki e, izninizle hemen bu e, dev e, Granland'ın e, çok ilginç bir soğuk savaş karikatürüne geçmek istiyorum. Konuyla bağlantılı olarak bu da. E, bu karikatürün de başrol oyuncusu Putin. Fakat e, yardımcı rolünde e, eski bir tanıdık var. Sovyetler Birliği'nin eski e, genel sekreter, değil mi Komünist Parti genel sekreterinden e, birinci sekreteri, Soğuk Savaş döneminin belki de e, büyük yıldızı ve bir, ürkünç bir figürü, Nikita Khrushchev. E, önce karikatürü anlatayım, sonra olaya e, döneriz. Karikatürde Putin, çalışma masasının başında oturmuş, sağ eline geçirdiği pabucunu şiddetle böyle masaya vuruyor. Bu hareketi yaparken de yüzüne e, nedense gayet mutlu bir e, tebessüm yerleşmiş. E, güzel eski günlere dönüş diyor. Karikatür do, do, bu do, ya. Do, do. Evet tok, tok tok diye vururken. Şimdi tablodaki kişi e, ise tam yani Putin arkasındaki asılı tablodaki kişi Putin gibi gülümsemiyor. Aksine öfkeli. Fakat o da tıpkı Putin gibi almış ayakkabısını eline şiddetle önündeki masaya vuruyor. Az önce söylediğim için kişinin kimliyatı biliniyor. Eski Sovyetler lideri Nikita Khrushchev. Putin de onu taklit etmiş bu dev karikatüründe. Aslında bu olay 12 Ekim 1960 günü Birleşmiş Milletler'de meydana gelmişti. Dünya ülkelerinin katıldığı o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üçüncü dünya ülkelerinin durumu tartışılıyordu. Kruçya bir öneride bulunmuş kolonilere bağımsızlık verilmesi için falan. Ancak Batılı devletler Filipinli elçiye konularda gelişen hayat konulu uzun bir konuşma hazırlatmış. Amaç, bunda tek amaç Kruçya'yı konuşturmamaktı. Khrushchev ise e, durumu anlayınca ilk önce elinde tuttuğu kol saatiyle kürsüye vur, vurmuş, e, söz alma girişiminde bulunmuş. Fakat saat kırılıvermiş. Bu duruma daha fazla sinirlenen Khrushchev de bir anda ayağındaki e, ayakkabıyı çıkartarak ökçesiyle masaya tok tok tok diye vurmaya başlamış. Sonunda Filip Bin e, konuşmayı yarıda kesmiş ve Prusya'ya söz verilmiş. Bu da bir soğuk savaş hikayesiydi. Çok net ee, olarak hatırlıyorum ben. Yeşil müsait olanlar hatırlar. Özdeş ne biz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bakmak lazım. Bakmak lazım. Duymamıştım dahi bu olayı. Ka karikatürleri incelemek bile yeterli yani. Ondan sonra merak edip araştırıyorsunuz. Ne olmuş, ne olmuş falan diye. Neler olmuş diye. Ee, peki fark nerede? Yani 62 yıl geçmiş bu olayın üzerinden. Ee, fark nerede? yani. Ne bileyim ben maalesef aynı havayı solumaya başladığımızı hissediyorum. Umarım yanılıyorum ama e, havada yoğun bir savaş kokusu var. E, soğuk, Zaten yeni son savaş deniyor. Kesme ama ben ayakkabımı şimdi vuruyorum burada. <gülüyor> Buyurun söz <sözsüz> sizin. <et. gülüyor> evet. Saatinizi kırmayın yeter ki. Peki. Kötü saat <gülüyor> Değil mi? Çok çabuk kırılıyor. Çok, çok. Ee, ama Çin malları çıktı şimdi daha kötü. Efendim geçtiğimiz hafta Biden e, Amerika Birleşik Devletler Başkanlığı'ndaki birinci yılını doldurdu hayırlısıyla. Bu münasebetle de Amerikalı karikatürcüler ee, onlar Sezen suyu tanımadıkları için daha çok e, Amerika Birleşik Devletler Başkanı'nı eleştiren çok sayıda ama gerçekten çok sayıda karikatür çizdiler. Ee, ve nedense e, benim dikkatimi çekti bu karikatürlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris hiç yer almadı. Oysa eski başkanlar karikatürlerde eleştirilirken Başkan Yardımcısı'nda da mutlaka bir şekilde böyle bundan nasiplerini alırlardı. Kamala acaba kendisini tamamen mi unutturdu bilemiyorum. Halbuki Biden her fırsatta onu hatırlatıp duruyor. Hatta geçenlerde Joe Biden Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada şimdiye kadar tam üç kez tekrarladığı bir gafı yeniden yapmış. Kürsüde konuştuğu sırada Kamala Harris'e başkan diye hitap etmiş. Ve daha sonra da e, o yaptığı gafı fark etmesine rağmen bu ifadeyi düzeltmemişim. Ben Sputnik'in yanıncısıyım. Şimdi e, anlatacağım karikatürü e, muhafazakar görüşlü olduğu bilinen e, emektar bir karikatürcü. Gary Werewolf, e, Counterpoint adlı web e, kuruluşu için çizdi. Evet. Bu Counterpoint e, kuruluşu artık basında kendilerine yer bulamayan karikatürcüleri e, barındırıyor bünyesinde. Karikatürde e, Biden'ı, Joe Biden'ı Air Force One e, adlı o meşhur ünlü uçağının merdivenin basamaklarından uçağa binerken görmekteyiz. Daha doğrusu başkanlık uçağı, evet. Evet, başkanlık uçağı binerken dedim ama... Binmeye çalışırken, basamakları tırmanmaya çalışırken görüyoruz. Çünkü e, uçağın basamaklarını tırmanmak başkan için tam bir eziyete e, dönüşmüş sanki. E, basamaklara serilmiş olan o kırmızı halının üzerinde her 4-5 basamakta bir, bir yılın adı yazılı. Başkan 2021 yılını her nasılsa aşmış fakat dizlerin üzerine de çökmüş biriyle de güçlükle trabzana tutunmaya çalışıyor. Uçağın kapısına varmaya da en az e, 10-15 basamak var. E, fakat görüntüye bakacak olursak e, Biden 2024'te biraz zor ulaşacak gibi. E, yanında da yakınında kendisine destek olacak, yardımcı olabilecek, e, kolunu uzatacak kimsenin bulunmaması da pek bir tuhaf. Kamala ne yapar acaba diye e, ben hala merak ediyorum. E. Bir gitti geriye üç kaldı demiş, değil mi? Evet, Aa, evet, evet onu da unuttum. Yani, ee, bir mi? bir bir gitti geriye üç kaldı yani evet geriye sayım yapıyor. Bu yani, arada şeyi de hatırlatayım ben izninle yani Sarı. Joe Biden'in şeyi ölçülmüş birinci yıldaki performansı bu enerji tasarrufu vesaire yani iklim krizini önleme konusundaki şeyleri ve Belki de şaşılacak bir şey ama Trump döneminden daha kötü çıkmış karnesi. Evet. Yeni evet. Şeyler gaz ve petrol ruhsatlarıyla filan. Zaten en büyük performansı da bu gösteriliyor. <gülüyor> Geçmişe göre daha kötüye gitmesi. Evet müthiş yani. Evet. Efendim e, uzun yıllar böyle Sincan ve Uygur sonuna sessiz kalan batı Yine bu e, havalardan dolayı mı nedir bilmiyorum ama birdenbire bu konuyu da hatırlamış görünüyor. Yani tam bir enişten beni neden öptü bu durumu sanki. Fransa'nın Liberasyon Gazetesi'nde Koko imzasıyla çıkan kendisini daha önce tanıtmıştık. Colin Rehbi, Charlie Hebdo mağduriz, mağduruydu. E, geçen hafta e, Liberasyon'da yayınlanan karikatübde e, Sincan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. E, karikatürde yılbaşı sonrasında mağazaların indirimi satışlarından paylarını e, düşeni kapmış e, bir dolu alışveriş torbasıyla, e, drea torbasının önünde e, sohbet etmekte olan iki Fransız kadınını görüyoruz. İkisi de sırtlarına etiketleri henüz üzerlerinde sallanan birer bluz geçirmişler e, birbirlerine gösteriyorlar. Soldaki kadın üzerindeki uzun koldu beyaz bluzu arkadaşına e, göstererek övüyor. E, %80 diyor pamuk, %20 polyester. Ya seninki? Puantiyeli bluzu giymiş olan arkadaşı yanıtlıyor. E, %100 zorla çalıştırma. Made in Sincan. Made in Sincan. <Gülüyor> evet. Made in Sincan. Evet. Zorla çalıştırma. Ee, yine bu konuyla ilgili biraz ee, Hong Kong olayları sırasında e, çizdiği o duvar karikatürleri yüzünden e, Çin'den kaçmak zorunda kalan ve e, sanıyorum Avustralya'ya kendisi. Asıl kimliği halen müçhür, anarşist bir karikatürcü. Ee, Buddy Cao, e, programımızda söz etmiştik daha önce. Elon Musk'a takmış, Elon Musk pardon. Elon Musk'ın e, sahibi olduğu elektrikli otomobil e, üreticisi Tesla, yılbaşı gecesi görkemli bir törenle Çin'in yine Sincan bölgesinde ve üstelik kitleme toplama kamplarının bulunduğu Urumşi'de büyük bir şovrum açmış. E, bu hareket tabii Uygurlar olduğu kadar Çinli muhalifleri de ve en fazla da Amerikalıları kızdırmış. Hatta bu konuda e, kongrede bir soruşturma önergesi de verilmiş. E, Badiukau ise... Karikatüründe Elon Musk'ı e, hedef alıyor. Ünlü milyarderi ceketinin iki yakasını böyle bir teşhirci ya da kara borsa sokak satıcısı gibi açarken e, ceketin askılarında asılı minik otomobilleri yani Teslaları teşhir ederken görüyoruz. Şuurum ya, teşhir ederken görüyoruz. Fakat Elon Musk'ın aynı zamanda ceketinin altına gibi <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ceketin altına, evet beyaz tişörtte yazılı olanlar da e, olanı da görüyoruz. Beyaz tişörtün üzerinde kocaman harflerle I Love Uyghur Genocide yazısı okunuyor. Yani Türkçesiyle e, Uygur e, soykırımını seviyorum. Bilmiyorum. Abi karikatür tabii. Çok evet, sert. İnanmaz için. Evet. Oldukça sert. Peki süremi aşmak istemiyorum. E, bu haftanın son karikatürü Siyaset dışı ya da siyaset üstü mü demeliyim acaba Sanaga imzalı karikatür imzadı adı Sanaga olan Fransız karikatürcü Julien Personeni çizdi bunu da adı karikatürün adı Beşinci Eşik aşıldı ama bu bir müjde değil ne yazık ki. Bu gezegenin en önemli haberi geçen haftada verdi arkadaşlarımız. Evet, evet. En evet. kötücü haberi bu çünkü kesinleşmiş durumda. <gülüyor> Programı yani bu konuda bu bu karikatürle sonlandırmak istedim ben de. Ee, efendim karikatürde küre şeklindeki e, mavi e, güzel gezegenimizi görüyoruz. Fakat e, karikatür bu ya dünyamız bu kez e, bir öküzün bir ineğin boynuzları üzerinde değil dört tane ince sırık ya da e, kalas diyelim belki onların üzerinde duruyor. Çevredeyse, etrafta, yerdeyse önceden kırılmış olan beş e, sırık daha var. Yani aslında dünya dokuz sırık üzerinde durmaktaymış. Fakat beşi kırılmış. Ayakta kalan e, diğer dördünün de e, bu çizimden görüldüğü e, şekliyle pek durumları parlak değil. Her an böyle bükülüp kırılabilirler. Peki kırılırsa ne olacak? E, sırıkların üzerinde duran tü, e, küre. Ee, tabii ki onun altında korku içinde bekleşen üç e, insan yavrusunun üzerine yıkılıp onları ezecek. Hatta belki e, gezegen parçalanacak bile. Fakat e, o dünyanın altında bekleyen insanlardan bir tanesi bu konuda hiç endişeli değil. Hatta diğerlerini de teskin etmeye, rahatlatmaya çalışıyor. Sırklardan bir tanesine, e, maşallah niyetine herhalde parmaklarıyla tok tok, tok diye vururken, Tamamdır. Zamanımız bol. Dört tane daha var diyor. <gülüyor> evet. Şimdi dediğim gibi geçen hafta bolca yer verildi açık radyoda herhalde bu konuya. Yani gezegenin eşikleri kavramı. insan çağındaki gezegenin eşikleri kavramı. Fakat izninizle ben bu dokuz eşiği bir hatırlatayım. Lütfen. Vaktimiz var mı? Şimdi bir, iklim değişikliği ki eşik aşıldı. Maalesef iki işte bu karikatürde söze edilen kimyasal kirlilik, plastik ve kimyasallar söz konusu bunda da, bunda değişik açılmış hayırlısıyla. Yani 1950'den beri kimyasal üretiminde iki evet. kat artış olmuş, 2050'ye kadar tekrar üç katına çıkması bekleniyormuş. Üstelik bu da Stockholm Üniversitesi, Stockholm Dayanıklık Direnç Merkezinden. Patricia Villarubia Gomez diye bir bilim insanına ait. Bilim insanına yani ne bilir ki. Neyse 3. Stratosferik ozon incelmesi. Daha oraya gelmemişiz. 4. Evet. Atmosferik aerosol yüklemesi. Oraya da ulaşamamışız henüz. Çalışmalar sürüyor. 5. Okyanusun asitlenmesi. 6. Evet altı bio jeo, döngüler ki eşik aşılmış bunda. E, yedi tatlı su kullanımı. Sekiz arazi kullanımında değişiklikler bunda değişik aşılmış. Dokuz da biyosfer bütünlüğü ki e, bunun da eşiği aşılmış. Yani haberler güzel. Evet haberler e, muazzam bir karikatür bu da gerçekten. E, evet. Ben de şeyi de ekleyeyim. E, bugün fırsat bulamadık ama baştan hemen e, söylemekte fayda var. Nanoplastik. Şimdi plastik sorunu, mikroplastikler sorunu muazzam bir sorun olarak başımızdaydı. Şimdi yeni açıklama bu Cuma günkü haberlerde vardı. Nanoplastik denen daha da küçük parçacıkların... Dünyanın her iki kutbunda da ilk defa görülmüş. Ve o da elli yıl öncesinde şey yapan. Ve sebebi de neymiş bu nanoplastiklerin, en küçük plastiklerin? Araba lastikleri, araç lastiklerinden çıkıyor. Kauçuk hmm. i̇şte böyle... değil mi onlar? Efendim? Kauçuk değil mi araba lastikleri? Şey evet. mi? Petrol Plastik ürünü. Mi? Evet, petrol ürünü. Petrol ürünü. Evet. Peki şey, buna karşı bir bağışıklık falan düşünülmüyor mu? Geliştirilmiyor mu? Senin badura mı sorsak? Evet, Kavuçuk e ekeceğiz her yere. Tamam. Sen <gülüyor> söyledin. Kavuçuk <gülüyor> ağaçları ekeceğiz kuzey ve güney kutbuna kurtaracağız. Peki süreyi açtık gidiyoruz. Evet. Evet. Bağla çok zorlandım ben de bu son Sanaga'nın karikatürü tabi şu son derece etkileyici. Eğer fikrimi soracak olursanız, fakat ben e, karikatüristlere dünyayı ön, ön görme fırsatına e, fırsatını tanımak için bir kez daha senin de söylediğin gibi Patrick Blower'ın karikatürünü ben Daily Telegraph'ta çıkmış galiba. İşte bu oyun salonu şey. Çarpışan, evet Çar çarpışan otomobiller. Luna Park eğlencesi. Savaş öncesi yani onu sonra bir daha konuşma fırsatı bulacağız galiba. Evet. Ne diyorsunuz? Vallahi kar Yani benim de itiraz edecek halim yok şu anda inanın. <gülüyor> Peki güzel çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar iyi görüşmek üzere. Güzel Rozantel ile haftanın karikatürleri.